Bismillahirrahmanirrahim Şeytanın ateşe tapanlar için kurduğu tuzak ve onları bir oyuncak haline getirmesi Kardeşlerim şeytanın kurduğu tuzaklardan birisi de ateşe tapma pisliğidir. O onlar için yaman bir tuzak kurmuş ve onları oyuncak haline getirmiş. Bunun için onlar ateşi ilah ve mabut kabul etmişler ona tapınır olmuşlar bunun tarihiyle ilgili olarak bilgi veren bilginlerden bazıları demişlerdir ki ateşe tapınma ta Kabil zamanında bile vardı nitekim kardeşlerim büyük tarihçi İmam Muhammed bin Cerir et Taberi tarihinde bakın şöyle zikrediyor Kabil kardeşi Habil'i öldürdüğü zaman babasına görünmemek için kaçıp kayıplara karıştı İşte onun bu yalnızlık ve gamlı zamanında iblis gelip kendisine yaklaştı ve Habil'in kurbanının kabul edilmesi ateşin gelip de senin kurbanını değil de onun kurbanını yemesi Habil ateşe hizmet eder ve ona tapınırdı da ondan o halde sen de bir ateş yak ona tapınmaya başla diye fısıldamıştır. Onun bu vesvesesine kapılan kabil bir ateş yakar ve orasını kendisine mabet edinir. Böylece o ve onun zuriyeti ateşe tapınır oldular. Yeryüzünde ilk ateş gedeği yapan da böylece kabil olmuştur diye nakletmiştir. Tabi her ne kadar doğru veya yanlış bilmiyorum. An. Sonra da bu mezhep kardeşlerim mecusilere geçmiştir. Mecusiler pek çok ateşgedeler yaptırdılar. Bu ateş tapınakları için pek çok vakıflar tesis ettiler. Vazifeller, bekçiler, bakıcılar tayin eylediler. Ve ateşgedelerdeki ateşlerin hiç sönmeden yanması için ne lazımsa yaptılar. Mecusi kralları da buna çok önem verdiler. Ferodun, Tuz'da ve Buhara'da iki ateşgede yaptırdı. Keza Behmen'de, Sicistan'da büyük bir ateşgede yaptırdı. Yine Buhara yakınlarında büyük bir ateş tapınağı yaptıran Ebu Kubat oldu. Kardeşlerim ateşperestler ateşin topraktan üstün olduğuna inanır ve ona aşırı derecede tazimde bulunur. Bu hususta iblisin görüşüne katılırlar. Ve Şerbin Bürt adında birisi bir şiirinde yeryüzü yani toprak suflidir. Karadır, karanlıktır. Ateş ise ateş olalıdan beri mabudedir. Hep kendisine tapılmaktadır anlamına gelen mısralar söylediği için ateş perestlik mezhebine mensup olmakla suçlanmıştır. Ateş perestler derler ki kardeşlerim Mevcut unsurların en yaygını, en genişli ve en büyüğü, en hayırlısı ateş unsurudur. Çünkü ateş en şerefli bir cevherdir. Unsur ve cevherlerin en latifi yine ateştir. Şu alemdeki bütün oluşlar, oluşum ve gelişimlerle ilgili ve bağlantılar ancak onun sayesinde olmaktadır. İşte onlar bu derece şerefli bilip tazim ve takdiste bulundukları, Ateş için bir takım tapınaklar yapmışlar, dört köşe bir takım hendekler kazıp ateşle doldurmuşlar, oralarda ateşe ibadette bulunmuşlardır. Ateşe tapan mecusilerin muhtelif sınıfları vardır kardeşlerim. Bir sınıf mecusi vardır ki bunlar kendilerini veya yakınlarından birini ateşe atmayı caiz saymazlar. Ve bunlar mecusilerin çoğunluğunu teşkil ederler. Diğer bir kısım mecusiler ise hem kendilerini ateşe atmayı hem de çoluk çocuklarının kendilerini ateşe atmalarını caiz sayarlar. Hatta bunu en yüksek mertebede bir tapınma addederler. Yani kendi canlarını ve yakınlarının canlarını tapındıkları ateş muhabuduna kurban ederler. Hint diyarındaki mecusilerin Büyük bir çoğunluğu bu sınıfa girerler. Allah'ın hepsini onlardan kıl, kökünü yak. Hint diyarındaki mecusilerin büyük bir çoğunluğu, onların gerek hükümdarları, gerekse halkının çoğunluğu bu yoldadır. Onların kendilerini ateşe kurban etmeleri için, bir takım merasim ve adetleri vardır. Kişi kendisini, çocuğunu veya sevgilisini, <gülüyor> ateşe kurman edeceği zaman güzelce yıkar en güzel elbiselerini giyinmek suretiyle hazırlar en kıymetli süs eşyalarını takınır sonra cemaat tarafından süslü ve kıymetli bir binite bindirilerek ateş tapınağının bulunduğu yere çalgı ve çengi aletlerinin eşliğinde davullar ve defler vurularak büyük bir sevinç ve coşkular içinde raks ederek, oynayarak götürürler. Onu bir gelenin zifah gecesinde kocasına takdim edilişi gibi ateşe takdim edip sunarlar. Kurban ateşe yaklaştırıldığı zaman onun kenarında biraz durur. Sonra kendisi büyük bir kararlılık içinde ateşe atar. Bu sırada bu merasime katılmış bulunan herkes bir tek ağızdan ve büyük bir feryat ile dualarını sunarlar hepsi kendi isteğiyle ve gönüllü olarak kendisini ateşe kurban eyleyen bu ermiş kimseye karşı hayranlıklarını büyük bir imrenme içinde olduklarını ifade ederler onu canı gönülden alkışlarlar sonra bu merasim biter bitmez bu kurbanın dirilip kendilerine geldiğini kendi şeylerinde inanırlar ve gördüklerini zannederler. Daha doğrusu şeytan o kurbanın suretinde kendilerine görünür. Kendisinin böylece çok yüksek bir makama erdiğini asla bu ateşperestlik yolundan ayrılmamak gerektiği hakkında bir takım vasiyetlerde bulunur. Cennete ve ebedi saadete ancak böyle erişileceğini ve kendisinin gerçekten bu saadete erdiğini müjdelerler. Bu sırada hiçbir acı ve elem duymadığını, binaenaleyh kendisini ateşe kurban etmek isteyen ermişlere asla engel olunmamasını öğütler sonra kaybolup gider. Medüilerden bir sınıfı da onların abit ve zahit olanlarıdır. Bunlar oruçlu oldukları halde ateş etrafını oturur, Günlerce orada vakfe yaparlar. Bunların bir ahlakı da insanları güzel huylara ısrarla teşvik etmeleridir. Evet bunlar sıdkı, doğruluk ve dürüstlüğü, vefakar olmayı, emanete riayeti, iffeti, adaleti, iffet ve adalete aykırı şeyleri terk etmeyi hep tavsiye ederler. Bunlarla birlikte ateşe tapınmak için de çok sıkı adet ve kanunları vardır ki bunların zerre kadar ihmal edilmesine de asla tahammülleri yoktur şeytanın suya tapanlar için kurduğu tuzağa bakacak olursak kardeşlerim şeytan kendileri için tuzak kurup oyuncak haline getirdiği zümrelerden birisi de suya tapan superestlerdir. Allah'ı bırakıp suyu mabut edinen bu zavallılar hılbanler adını taşımaktadır. Bu zümre de bütün doğumların, oluşma ve gelişmelerin, taharet ve imaratların su olduğuna esasına bakarak demişlerdir ki şu dünyamızda hiçbir iş yoktur ki suya muhtaç olmasın. İşte bunlar da önce böyle düşünmüşler sonra bu düşünceler üzerinde o halde suyun hakkı ona tapmaktır diyerek su perestlik mesebini icat etmişlerdir. Bunlar Suya tapınma merasimlerinden birini şöyle icra ederler. Kişi, suya tapınmaya niyet ettiği zaman, suyun yanına gelir, üzerindeki elbisesini çıkarır, avret yerini kapadır, sonra suya girer. Suyun ta ortasına kadar ilerler, bu merkezde en az iki saat durur. Bir nevi vakfe yapar. En çoğu olaraksa, imkan bulduğu müddet, suda kalır. Yanında getirdiği çiçekleri küçük parçalara ayırarak suya bırakır. Böylece suyu tesbih ve takdis ettiğine inanır. Çıkacağı zaman önce eliyle suyu harekete getirir. Sonra eliyle aldığı suyu başına bırakır. Sonra yüzüne sonra bedeninin tamamına bırakır. Sonra suya secde eder ve böylece oradan ayrılır. Şeytanın hayvanlara tapanlar için kurduğu tuzak şeytan kurduğu o yaman tuzaklardan bazılarını da hayvana tapanlar için kurmuştur kardeşlerim adeta onları oyuncak haline getirmiştir İşte bu hayvan perestlerin de bir kısmı ata bir kısmı sığıra ineği bir kısmı diri veya ölü insanlara bir kısmı ağaca bir kısmı cinlere tapınarak bir takım grup ve zümrelere ayrılmışlardır. Bakın Rabbimiz Subhanuhu ve Teala ne diyor? O gün onların hepsini mahşere toplar, sonra meleklere bunlar size mi tapıyorlardı der. Melekler derler ki sen yücesin, bizim velimiz onlar değil sensin. Hayır onlar cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanmıştı diyor Sebe Kırka. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala "Ey Adem oğulları ben size ant vermedim mi? Şeytana tapmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır." diye Yasin 60'ta. Yine kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala hepsini bir araya topladığı gün Ey cinler topluluğu der, Siz insanlarla çok uğraştınız. Onların insanlardan olan dostları da derler ki, Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık. Ve bize verdiğin surenin sonuna ulaştık. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Durağınız ateştir, Allah'ın dileyip de affetmesi hariç orada ebedi kalacaksınız şüphesiz Rabb'in hikmet sahibidir bilendir diyor Enam 128'de kardeşlerim işte bu ayetinde Allah subhanahu ve teala cinlerin şeytanların insanlara ne kadar çok zarar verdiklerini insanları idlal ve ivada tuzaklar kurup sapıtmakta çok ileri gittiklerini bildiriyor ve mahşer günü bunu kendilerine böylece hitap edeceğini duyuruyor. Cinler de bunlara yaptıkları tılsın ve tazimlerde bir netice ve tesir elde etmeleri için yardımcı olmuşlardır. Bazı gaybi haberleri yani bunların haberi olmayan bilgileri bunlara ulaştırmışlar. Böylece Yüce Kur'an'ın açıkça haber verdiği karşılıklı yararlanma tahakkuk etmiştir. İşte özellikle bu ayet-i kerime bir takım şeytanı keşiflere, şeytanı ahvale ve şeytanı tesirlere sahip olan kimselerin üzerine aynen intifak etmektedir. Yani bunların hali aynen bu ayetin haber verdiği haldir. Hakikati bilmeyen ve Yüce Kur'an hakkında Kur'an dini demek olan yüce İslam hakkında kop koyu bir cehalet içinde bulunan bazı kimselerde bu şeytani ahval ve tesir sahibi kimseleri Allah'ın evliyası sanmaktadır. Halbuki bu kimseler şeytanın evliyasıdır. Çünkü bunlar şeytanlara itaat ederek Allah'a ortak koşmuşlar, Allah'a isyan edip dinin dışına çıkmışlardır. Şeytanlara itaat ettikleri içindir ki şeytanlar da bu kimselere bazı gaybi haberleri ulaştırmışlardır. Bazı tesirleri vuku'ya getirmekte onlara yardımcı olmuşlardır. İşte cin ve şeytanların yardımıyla o şeytani ahval ve tesiriyatı meydana getiren kimseler bu halleri ve tesiratı ile nicelerini aldatmışlardır. Bu aldanan kimseler kardeşlerim, onları ve işin iç yüzünü bilmediklerinde, imanları ve ilimleri az olduğundan, o kimseleri evliyaullah zannetmiş, netice itibarıyla Allah'ın evliyasını, dostunu, düşman, Allah'ın düşmanlarını da evliya kabul etmişlerdir. İslam Peygamberine ve onun getirdiği eşsiz kitaba uyanlara yani Kur'an Müslümanlarına kötü zan beslemiştir. Kitabe ve sünnete arka çevirip peygamberi de aradan çıkaran şeytan dostlarına hüsnü zan beslemişlerdir. Halbuki İslam peygamberi son peygamber ve en büyük peygamber olması ve Kur'an gibi eşsiz ve ebedi bir mucize getirmiş olması hasebiyle Dinin özüne ait bütün meseleleri hali fasıl eylemiş, dini dini mübin olarak tebliğ buyurmuş. Bütün maneviyatı gecesi olmayan bir gündüz haline getirmiş idi. Din ve maneviyat sahasında asla sihirbazlara, hokkabazlara ve madrabazlara yer bırakmamıştır. Ümmetini ihtilaf ve tezatlar içinde bulunan azgın ve taşkın feylesoflara ve saçmalıklardan yakalarını kurtaramayan mutasaffuflara muhtaç kılmamıştır kalbini iman kafasını marifet nurlarıyla nurlandırmış bulunan basiret ve şuur sahibi bir Müslüman şu zavallı insanların çoğunun üzerinde bulundukları şeyi manevi değerini ve derecede geçerli veya geçersiz olduğun tayin ve takdirde hiçbir sıkıntı çekmeyecektir. Çünkü hadis-i şerifte de buyrulduğu gibi basir ve nakit yani hakkı gören hak ile batılı birbirinden ayırt edilebilen edebilen bir mümindir. Tabir caiz ise kardeşlerim mümin Kur'an adamı Resulullah adamı Kur'an ve Resulullah Müslümanıdır. Öylesine bidatlara, hurafelere, keramet kisvesi altında ileri sürülen kerahatlara, kehanet ve ihanetlere asla iltifat etmez. Tecessüslere aldırmaz. Yüce sünneti bırakıp da bidat yolunda gitmez. Bir takım hile ve madrabazlıklar ona karşı işlemez. Hak gören, hak ile batılı birbirinden ayırt edebilen bir mümin asla oyuna getirilemez. Çünkü o yalnız okuduğu Fatiha ve İhlas surelerinin mana ve önemini değil, okuduğu her Kur'an ayetinden dersler edinir. O bir mümindir. Ona öylesine şüpheli, ispatlanmamış hiçbir şey yutturulamaz o şu varlık ve imtihan dünyasında sadece küfür ve şirki gıda edinmiş ins ve cins şeytanlarına din ve maneviyatından tavizler veremez. Asla Allah'tan başkasına tapamaz. Şeytanları yararlandıracak bir yola sapamaz. İyi bilsin ki günah yoluna sapan bir fasık dahi bu günahı şeytanların dürtüsü, vesvese ve yardımıyla işlediği için onları memnun etmiş, yararlandırmış olur. Elbette küfürü ve şirk yoluna sapan kimseler, şeytanları iyice memnun etmiş, onları bayram sevincine erdirmiş olur. Tabi bunun sırrını ve hakikatini bilmeyen bir kimse, imanın ve şirkin hakikatini da bilemez kardeşlerim. Yüce Allah'ın insanlar vasıtası ile cinleri, cinler vasıtası ile de insanları nasıl imtihan etmekte olduğunu da anlayamaz. Tabi ilgili ayette ki, cinlerin insanlardan olan dostları da Rabbimiz birbirimizden yararlandık ve bizim için tayin ettiğin akıbete ulaştık cümlesini de hakkıyla anlayamaz. Aleykümselam var. Fakat Yüce Kur'an'ın her bir ayeti üzerinde iman ve irfanla düşündüğümüzde hakikatına dair ilmin tamamını yine Allah'a havale etmekle beraber aynı ayetten şu dersi alabiliriz kardeşlerim. Onlar o mahşer gününde sanki demek istiyorlar ki Rabbimiz şüphesiz bu bir imtihan idi. Ve bu imtihanın da bir vakti, bir eceli vardı. Şimdi imtihan sona ermiş bulunuyor. Her şey gibi imtihan da gayesine ulaşmış bulunuyor. İmtihanı kazanan ve kaybeden belli olmuştur. Şimdi imtihanın neticesini kaldırıp sona erdirirsen olmaz mı? Rabbimiz, evet onlar sanki böyle diyorlar. Yüce Allah da onlara cevaben diyor ki, ateş içinden çıkmamak üzere durağınızdır. Yani her ne kadar birbirinizden yararlanma vakti sona ermiş imtihan bitmiş ise de imtihanın neticesi ve bu neticenin vakti başlamıştır. Bir şey kendisi sona erip zevala karışınca onun bütün netice ve eserleri de sona ermiş olmaz. Sizin amelinizin ve cinlerden yararlanmanızın netice ve akıbeti de işte ateş azabıdır. Böyle bir yolu izlemenin günah ve mevsetleri ancak ateş azabı ile giderilecektir. Şüphesiz esas söylemek istediğimiz şeytan gerçekten şu veya bu şekilde Allah'a ortak koşan müşrikleri tuzağa düşünmüş. Kendisinin oyuncağı yapmıştır. Bunun neticesidir ki Müşrikler şeytana tapmışlar, Allah'ı bırakarak şeytanı ve onun zürriyetini kendilerine dost edinmişlerdir. Ve böylece kendilerde şeytanların dostları olmuşlardır. Aleykümselamlar. Abdurrahim. Evet kardeşlerim.